Ağuzz belli Allah'ı, min Şeytanı Raziym. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. İnne alhamdulillah. Nahmduhu ve nastağinhu ve nastağfirhu ve naguzz belli Allah'ı, min ve min seyaat yamalina. Men yehdhi Allah, fala muzllala. Vmen yuzul, ve şehdû an la ilâhe illa Allahu ahdêhu la şerîkâle. Ve şehdû an Muhammedan âbdûhu rassûlû. Ama bâdû. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, sohbetime başlamadan önce iki hususa değinmek istiyorum. Birincisi bildiğiniz gibi Muharrem ayına girmiş olduk ve bugün de Muharrem'in dokuzu. Ve aşure günü orucunun tutmanın fazileti büyük bir fırsat olduğunu bilmeniz gerekir. Ve o orucu bugün tutamayanlar en azından yarın 10. günü, asıl olan da zaten 10. günü tutmaktır. Bunu en azından yarın 10. günde de çaba gösterip kişinin tutması bir yıllık geçmiş, bir yılın günahlarına kefarettir. Aleyhissalatü vesselamın hadislerinde geçtiği gibi. İkinci husus ise kış mevsimindeyiz. Sünen-i Tirmizi'de <gülüyor> Sünen-i Tirmizi'de Aleyhisselatu vesselam buyurur ki El ganimetul baride. Soğuk bir ganimet. Es savmu fi Kış ayında oruç tutmak soğuk ganimettir Aleyhisselatu vesselam buyuruyor. O yüzden Abdullah İbn Mesud radiyallahu anhu ve diğer ashab-ı kiram kış mevsimi girdiğinde sevinirlermiş. Merhaben bişitâ derlermiş. Hoş geldik kış. Çünkü kış geldiği zaman ne yapar? Allah Azze ve Celle kış ayında bereketini indirir. Çünkü görüyorsunuz ağaçlar ölü şekilde yapraklar yok. Ağaçlar, bitkiler hepsi kurumuş bir şekilde görürsünüz. Ve kıştan sonra ilk baharla yeşillenir. O yüzden Abdullah İbni Mesud Rahimullah radıyallahu anh'u buyurur ki kış ayında Allah bereketini indirir. Ve salihler için bu günler kısa olduğundan dolayı çok rahat oruç tutabilir ve gecede çok uzun olduğundan dolayı gece ibadetiyle namazıyla geçirmek için en büyük bir fırsattır Çünkü yazın belki insan meşguldür iş yerine sabahtan sabah variyesinde gitmesi gerekecek ve gece yatsı namazı zaten geç oluyor 12'de 11 buçukta sabah 4'te de kalktığı zaman gece namazına belki kılacak bir vakti olmuyor ama şimdi Büyük bir fırsat var. Ta sabah 6'ya kadar, 7'ye kadar sabah namazı vakti girmiyor. Ve o yüzden Yahya İbni Muaz der ki gecelerinizi, kış gecelerinizi kısaltmayın. Nasıl kısaltılır geceler? Kış geceler uzun olan gece, 12 saat, 13 saatlik gece nasıl kısaltılır? Uykuyla. Uykuyla diyor gecelerinizi kısaltmayınız. O yüzden değerli kardeşim çoğu insanlar kışın gelmesine sevinmezlermiş ama bizim selefimiz ashab-ı kiram aleyhissalatü vesselam kışın gelmesine çok sevinirmiş. Ve ganimetul bâridi olarak ve Şeyh Albani bu hadisesi sahihliyor onu tanımlıyor. Çünkü bu ganimettir. Ganimet bilirsiniz savaşta canını ortaya koyaraktan elde edilen belli bir savaştan geriye kalan bir maldır. Ama hiç bu tehlikeye girmeden bir oruç tutaraktan işte saat dörtte beşte güneş batıyor ve böylelikle de kişi az bir saat içinde büyük bir ecir kazanmış oluyor ve gecelerini de ibadetle geçiriyor. Bu da bizim öncekilerle bizlerin arasındaki bakış açıları ile sohbetime başlamak istiyorum. Konumuz İslam'da çocuk eğitimi, İslam'da çocuk terbiyesi daha doğrusu. Tabii ben bu konuyu çok farklı bir... Boyuttan sizlerle işleyeceğim. Belki daha önce böyle bir boyut duymadınız ve hatta benzeri olmadı ama daha çok rakamlarla, istatistiklerle sizlerle konuşacağım. Çünkü çocuk terbiyesi hakkında bizim Abdurrahman Hocamız, Ebu Osman Hocamız İzmir'deki Karaburun'daki seminerde çok güzel çocuk terbiyesi hakkında sohbet yaptı. Ve o sohbetin üzerine benim tekrar onu Tekrarlamam belki de hoş olmayacak düşüncesiyle de onun o cennete davet nokta net'teki filmini izlerseniz sanırım o bu konuda gerçekten İslami açıdan nasıl bir eğitim çocuğa verilmesini, anne babanın neye dikkat etmesini güzelce ayet ve hadislerle açıklamaya çalıştı. Ee, benim size anlatmak istediğim başta, Aziz kardeşlerim, değerli bacılarım, bizi dinleyen arkadaşlar internetten. Her şey ihlasla başlıyor. İyi bir ihlas olması lazım. İyi ihlas olursa doğru amelle beraber Allah Azze ve Celle bu ameli kabul edecek. Kitab-ı Divan'da şu kıssa geçer. Bir bedevi varmış çölde yaşayan eşiyle beraber ve o mantıkanın valisini çok severmiş. O valiyi çok severmiş ve ona bir türlü hediye vermek istermiş. Riya olarak gösteriş için değil. Gerçekten onun yapmış olduğu hizmetleri çok sevdiğinden dolayı buna ben bir ikramda bulunayım. Ama Bedevi çölde yaşıyor ve bir şey fazla malı mülkü de yok. Hanımı da biraz daha ondan zekalıymış. Demiş ki bizim en kıymetli şeyimiz sudur çölde. Valiye sen bir ıbrık dolu su hediye et demiş. Bunun üzerine adam bu fikri hoş görerekten o çöldeki kuyudaki işte burası kirli topraklı suyu ıbrık olarak dolduruyor. Ve şehire gidiyor valinin sarayına bulunduğu konağına varıyor. Kapıcı tabi diyor nesin ne istiyorsun diyor ki ben valiye özel hediye çok kıymetli hediye getirdim. Ona bunu teslim etmek istiyorum. Tabi kapıcı zannediyor. arkadaşımı valini valinin böyle özel hediye falan deyince ıbrığı da görüyor. Tabi ne olduğunu zannediyor. Altın var işte elmas var bir şey var ki valiye çıkmak istiyor. Tamam geç diyor. İkinci kapıcı, üçüncü kapıcı derken valinin yardımcısına kadar ulaşıyor. Yardımcısı diyor ki bana bunun içinde ne olduğunu göstermeden seni ben valiye bırakmam diyor. Bunun üzerine adam diyor benim eşimle ...ben karar verdik, valimize ona sevgimizden dolayı... ...ona şu hediyeyi getirdik, o da sudur. Adam bir açıp bakıyor, ıbrığı, kirli su... ...çölden alınmış bir su, ıbruk dolusu görüyor. Bunun üzerine... ...yardımcı diyor ki, sen bekle ben bir valiyeden sorayım... ...hani izin var mı diye... ...tabii içeri giriyor, diyor ya dışarıda bir kafadan hasta var... ...bu sana bir ıbrık su getirmiş, illa sana bunu hediye etmek istiyor... Vali diyor bırak içeri gelsin. Zaten bütün gün canım sıkılıyor diyor. Kimse yanımda bana moral vermiyor. Bari o hastayla bir moral bulmuş olabilirim diyor. Gülürüm burası neşem yerine gelir diyerekten. Onu içeri alı veriyor. İçeri alınca adam tabi çok hürmetle saygıyla diyor sayın valim sana olan sevgimden dolayı muhabbetimden dolayı elimde çölde de yaşadığımdan dolayı malım mülküm olmadığından dolayı hanımın teklifiyle şu en kıymetli değerli olan çöldeki suyumuzu bir parçasını sana hediye olarak getirdim diyor. Tabi vali onu dikkatlice dinleyince yardımcısına diyor ki o ıbruk suyu alondan ve onun içini altın doldur ve ona geri ver diyor. Bunun üzerine yardımcı tabi şaşırıyor diyor ya biz sana o kadar şiirler, beyitler okuyoruz seni o kadar övüyoruz bizi hiç bu kadar mükafatlandırmadın adam çölden geldi sana bir kirli su getirdiği halde sen ne yaptın ona hemen bir mükafat verdin deyince vali cevaben şöyle der der ki onun gözlerine baktım ve gözlerinde samimiyetini gördüm bana olan sevgisinin samimi olduğunu dürüst olduğunu yalancı bir sevgi olmadığını gördüm o yüzden sevgisine karşılıkta onu ödüllendirmek istiyorum burada kısa bitiyor yazar devam divanında der ki bu bir sıradan dünyadaki bir beşerin diğer bir insana yapmış olduğu mükafat sevgisi ihlaslı olduğundan dolayı yapmış olduğu nedir? Bir ihlaslı. Ya Allah Azze ve Celle'ye kul Allah Azze ve Celle'ye karşı ihlaslı bir şekilde tam manasında sevgisini gösterirse acaba yerin göğün sahibi Allah Azze ve Celle o kulundan hangi türlü sevgiyle ve mükafatla karşılar o yüzden değerli kardeşim Allah'a karşı ihlasımızı gerçekten kontrol etmemiz lazım. Ne kadar Allah Azze ve Celle'ye ihlasımız var bunu sormamız lazım ve bu ihlasımızı muhafaza etmek için ne kadar çaba gösteriyoruz? Acaba bu bedevinin valiye göstermiş olduğu kadar çabasını bizler de Allah'a karşı öyle bir çaba gösteriyor muyuz? Sormamız lazım bunu. Bunu anladıktan sonra Diyoruz ki, çok amel yapmak marifet değildir. Az amel olsun ama niyet doğru olsun. Çünkü nice az küçük amel vardır. Niyeti büyük olduğundan dolayı mükafatı Allah Azze ve Celle yanında büyük olmuştur. Ve nice büyük amel adam yapmıştır. Ama niyeti eksik olduğundan dolayı, tam olmadığından dolayı, ihlası tam olmadığından dolayı Allah katında sevabı da az olmuştur. O yüzden değerli kardeşlerim her şey iyi niyetle başlar. Ailede de çocuk eğitiminde de her şey iyi niyetle başlar. Ama bir insanın niyeti bozuksa yapacağı sonuçlar da tabii ki e, kötü olacak ve akıbetine pişman olacak. Geçenlerde bir gazetede Kuveyt gazetesinde okudum. Yazıyor bir zengin dindar bir adam gerçekten olmuş 2006 yılında olan bir kıssayı anlatıyor. Ee, kuvvetli bir zengin adam dindar beş vakit namazını kılıyor bir kadınla evlenmiş bundan yirmi sene önce ve bu kadın dini zayıf namazını bazen kılar bazen terk eder ve adam aşırı çok zengin olduğundan dolayı kadının tek bir korkusu var acaba kocam ölürse ailesi yani kocamın kardeşleri ailesi bana mirası bana ve çocuklarıma verirler mi? diye hep bir endişe yaşıyormuş. Ve subhanallah Allah azze ve celle de her sene buna hep kız çocuğu veriyor. Ve İslam şeriatına göre miras taksimatında eğer baba ölürse ve sırf kız çocuğu ve anneyi bırakmışsa o zaman ölen kişinin kardeşleri de mirasa nedir? Ortaktır. Hissedardır. Hissesini alırlar. O yüzden kadın altı çocuk getiriyor ve hepsi de kız çocuğu oluyor. Bir gün işte kuvvette evinde otururken kadın reklamlarda Amerika'da bir profesörün e, bu e, dediğimiz e, efendim ha, tüp bebek bari kallahik tüp bebek reklamını görür bir Amerikalı profesör hatta öyle bir tüp bebek yapıyor ki cinsini daha yani erkek mi kız mı istiyorsun onu bile işte laboratuvardaki deneylerle başarabileceğini de söylüyor anlatıyor. Tabi hemen arıyor kadın. Amerika'yı arıyor ve o Arap doktorla Amerika'daki olan o Pennsylvania Üniversitesi'ndeki Arap doktorla randevileşip kocasıyla biniyorlar uçağa ve Lübnan'a gidiyorlar. Lübnan'a gidiyorlar ve Lübnan'da işte o merhalede tüp bebeğin çalışmalarında haftalarca kalıyorlar. Sonra doktor diyor ki tamam diyor inşallah bu diyor bir erkek çocuk olacak geri ülkenize dönebilirsiniz. Bunun üzerine karı koca tekrar e, hamile kaldıktan sonra tüp bebek rahimi annenin yerleştirildikten sonra tekrar e, kuvveyte geri dönüyorlar. Aradan bir iki ay geçiyor tabi bebek büyüyor karnında annenin. Kadın içine bir kurt düşüyor. Ya acaba kız gelirse ben ne yapacağım diyerekten gidiyor kuvveytteki herhangi bir sağlık ocağına ve test yaptırıyor işte ultra bağlattırıyor. Kız mıdır erkek midir diye söylesinler diye ve oradaki hemşire diyor gözün aydın Yine bir gelinin olacak diyerekten Ona şey verince Kadın tabi şoka giriyor Çünkü gelin istemiyor kız istemiyor Erkek istiyor ki miras mal Sade ona ve çocuklarına kalsın diye Bunun üzerine Kadın diyor ki Kocasına ben bu çocuğu kürtaj yapacağım Aldıracağım ben bu kızı istemiyorum diyor Adam diyor ki niye Allah Böyle takdir etmiş ben razıyım Bırak kız çocuğu istemiyorum diyerekten ısrar ediyor. Adam da diyor eğer bunu yaparsan seni zimmetimden düşürürüm. Yani seni talak ederim. Kadın diyor ne yaparsan yap ben bu çocuğu istemiyorum. Çünkü nefret edeyim, altı çocuğum oldu. Yedincisinin de kızın da olmasın artık istemiyorum diyerekten göze alarak da bunu talak kabul ederekten ne yapıyor? Kadın çocuğu aldırıyor. Sonuç ne? Kadın kocası onu boşadı ve bebek kürtajla öldürüldü. Ama acı olan tarafı kürtaj yapıldıktan sonra ortaya çıkıyor ki kadının erkek çocuğu olduğunu. Demek ki değerli kardeşlerim iyi niyet çok önemli. Bir işe başlarken her şey iyi niyetle başlamamız lazım ve kötü niyet olmaması lazım. Ve her şeyinde zaten başlangıcı iyi niyetin olabilmesi için takva gerekiyor. Her şeyin, her işi yaparken Takva gerekiyor. İlim mi yapmak istiyorsun? Takva gerekiyor. Bir iş mi yapmak istiyorsun? Allah'a yaklaşmak mı istiyorsun? Mutlaka takva gerekiyor. Yani iyi bir niyet olması gerekiyor. O yüzden değerli kardeşlerim, Şeyh Muhammed Salih adında e, Şeyh Südeys'in ve Sûd e, e, İbni İbrahim Şureymin hocası olan Muhammed Salih Ama olan Riyad Üniversitesi'nde profesördür. Çok yaşlı birisi. Amadır kendisi. Yirmi yıldır Londra'ya Newcastle'e gelir. İngiltere'ye gelir davet yapmak için. Bir ay gelir. Ve ama olduğu halde Newcastle'de oturur. Oradaki işte Hindistanlı, Pakistanlı mütercimler ona İngilizce sohbetler organize eder ve yapar. Ve kendisi anlatıyor bunu bir sohbetinde. Bizlere anlatırken. Diyor ki, başıma gelen bir olaylardan bir tanesi... Nedir Gece yarısı orada yazın işte yatsı namazı geç olduğundan dolayı diyor camiye beni şoför götürüyor, arkadaş götürüyor. Camiye giderken caminin yanında, duvarında bir kadın, sarkoş kadın bağırıyor. İşte bir şeyler konuşuyor. Bu da tabi ama olduğundan dolayı görmüyor ne olduğunu. Diyor ki mütercime yanındaki kimdir bu nedir diyor şeyh boşver diyor bir sarkoş kadın diyor pislik işte falan e, gerek yok hiç, biz devam gidelim diyor o da diyor ki dur bir bakalım diyor bu kadın nedir ne istiyor diyor hocam bir şey yokmuş yok gidelim devam diyor bunun üzerine şeyh de beyaz örtüsü varmış ve kutresi varmış diyor ki al bari bunun üzerine ört biz buna merhametli olursak belki Allah azze ve celle de bize biz buna merhamet ettik diye o da bize merhamet eder diyerekten Şeyh onun üzerine beyaz örtü taraftan devam ediyor. Ama olduğu halde. El mühim aradan üç gün geçiyor. Üçüncü gün camiye o kadın geliyor. Bu sefer tabi ayyaş bir şekilde değil. Normal düzgün elbiseleriyle ve torbada kutre'de ütülemiş yıkamış ütülemiş ve getiriyor. Diyor o beyaz elbiseli melek nerede? İsa'nın bana gönderdiği beyaz kıyafetli ele melek nerede? Diyerekten. O sırada şeyh de zaten içeri giriyormuş. Gene namaza geliyormuş o vakit. Ve işte bu mu yoksa? Ha işte budur. Diyor. Bu, bu beyaz e, giysili adam benim meleğim diyor. Bunu İsa bana gönderdi. Benim kurtulmamı istedi. O gece üşümememi üşümemi için bana bir bu iyiliğe bulundu. Ve neticede şeyh oturuyor ona nasihat ediyor. Mütercim anlatıyor. İşte ben melek değilim. İsa'nın şeyi de değilim. Ve ona tevhidi anlat El mühim kadın bir hafta geçmiyor Müslüman oluyor. Yani iyi niyet yani bir basit gördüğümüz şey çok büyük sebeplere e, bizleri götürebilir. O yüzden değerli kardeşlerim biz e, neden e, niyetle başladık? Çünkü ailede değerli kardeşlerim ailemizi yetiştirebilmemiz için niyet çok önemli. Eğer bu aileyi bizler mesuliyeti kabul etmişsek ve aile reisliğini yapmaya üstlenmişsek o zaman bizler güvence veren bir insan olmamız lazım. Güvence veren bir insan olmamız lazım. Çünkü Aleyhselatu vesselam bu Tirmizi'de geçiyor ve Edebül Müfred'de Buhari Rahimallah bunu orada zikrediyor ve İmam Albani rahimallah da bunu sahihliyor. Nedir? Diyor ki: "Men asbaha minkum aminan sirbihi." çok önemlidir. Kim içinizden emin olarak yani emin nedir? Hem kendi nefsinde emin, hem de çevresini emin olacak. Ve bu da ailede başlıyor. O yüzden biz ne diyoruz? Beytuka emanetun. Senin evin sana emanettir. Senin evin sana emanettir. Yani ev halkı senden bir güvence hissetmesi lazım. Güvence derken yani ailene sen hırsızdan koruyacaksın, işte eve soğuk hava girmesin değil. Yani insan hal ev halkı senden reis olarak, baba olarak, sorumlu insan olarak senden kendilerini emanette hissetmesi lazım. Aynısını sen de çevrendeki insanlardan kendini emanette hissedeceksin. Kimde bu üç vasıf varsa aleyhissalatü vesselam buyuruyor. O dünyanın bütün nimetlerine kavuşmuştur. Yani ahiret nimeti farklı nimet. Ama biz bu dünyadaki nimeti konuşuyoruz. Bu dünyadaki nimete kavuşman için, güzelliklerine kavuşman için üç şey olacak diyor. من أسبح منكم آمين في صرفه معافة في جسده وعنده قوت يوميه fekenne mahizet lehü'd dunya ne demek diyor ki bir emin çevresinden emin nefsinden emin ve aynı zamanda cesedi yani bedeninde hastalık yok ve ona birazdan geleceğiz ailedeki hastalıklar bedendeki ve ruhsal hastalıklara birazdan inşallah gelmeye çalışacağız 3 günlük rızkı varsa yiyeceği varsa ona zanki diyor, bütün dünyanın nimetleri verilmiştir. Eğer bu husus varsa, o yüzden değerli kardeşlerim, kişi ailesin içinde çok başarılı olmak istiyorsa davranışlarına bakması lazım. Birleşik Milletler'in vermiş olduğu istatistiklerde deniliyor ki eğer bir ailede baba veya anne veya da büyük abi veya da büyük abla eğer kalkıp sigara içiyorlarsa o evin küçüklerinin sigaraya ve diğer içkiye veyahut da diğer kötü alışkanlıklara düşmeleri dört kat daha büyük ihtimaldir. Dört kat daha büyük ihtimal oluyor. O yüzden emin olmamız lazım. Güvenceli bir insan olmamız lazım. O yüzden bir insan evinde günah işliyorsa, sigara içiyorsa, evinde içki içiyorsa, evinde kötü alışkanlıklar yapıyorsa bilsin ki Çocuklarının da o duruma düşmesin ihtimali dört kat fazladır. Ama o evde yapılmıyorsa bu, o zaman bu da gösteriyor ki o evdeki güvence daha çok sağlanmış oluyor. Ve yine istatistiklere göre, Birleşik Milletler'in vermiş olduğu istatistiklerine göre, dokuzuncu sınıfa giden bir çocuk, ister erkek olsun ister kız olsun arasında fark yok, onuncu sınıfa giden çocukların esrara bulaşmaların ihtimali en büyüktür. Düşünün bir 10 yaşındaki çocuk, 15, 16, 17 yaşındaki bir genç çocuğun esrara ve bulaşıcı kötü davranışlara, hastalıklara düşmesin ihtimali çok büyüktür. Peki bunun için neler yapılıyor? İnsan ailesinin o yaştaki olan çocuğuna ne kadar güvence verebiliyor? Böyle bir şey düşmemesi için. Çünkü bu istatistiklerde neticede hepimiz de içinde olabiliriz. İçimizden bazıları bu istatistiklerin içinde olabilir. O yüzden bakıyoruz Avrupa Birliği olsun, Almanya'da olsun ve diğer ülkelere baktığımızda işte dernekler kuruyorlar. Milyonlarca eurolar harcanıyor ki böyle hastalıklara bulaşmış olan, esrar hastalığına, belasına bulaşmış olanları tedavi etmeleri için. Ve başarıları ne kadardır biliyor musunuz? Mukayese edildiği zaman İslam ülkelerindeki derneklerle gayrimüslimlerin derneklerindeki Ailelere karşı yani bu esrarla mücadele bakıldığında gayrimüslim ülkelerde başarı o kadar milyon euro televizyonlarda reklam verdikleri halde spor işte futbol maçlarına falan bunun reklamını yaptıkları halde sporcular levha çıkarttıkları halde gençlerin esrardan geri dönmesinin başarısı yüzde 13'tür çok az bir rakamdır ve İslam ülkelerinde yani Müslüman vakıfların esnana karşı mücadelede gördüklerinde istatistikler bunu söylüyor. Yüzde altmıştır. Niçin başarıyorlar? Ve bunu bir örnek olarak da Suudi Arabistan'da bir vakıf ilan verdi ve bunun içinde ödül aldı. Birleşik Milletler'den o İslami kurum ödül aldı. Nedir sloganı? Parolası neydi? Dedi ki imanla hiçbir şeyi başaramayacağımız bir şey yok. İmanla yenemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Demek ki imanın ne kadar önemli bir rol oynadığını bugün çevredeki uzmanlar bile kabul etmektedirler. O yüzden değerli kardeşlerim, biz diyoruz ki, senin evin, ev halkına sen bir emin olan, güvence veren bir insan olması gerekirsin. O yüzden bunu maalesef aile fertleri bizler ailemize karşı çok cömertiz, kerimiz ama bizim keremliğimiz, cömertliğimiz sadece bir hususta. Kerem olmak aileye karşı üç tanedir. Bir, zamanla insan cömert olması lazım. İki, onların değerlerine karşı cömert olması lazım. Üç, malla cömert olmak. Biz Müslümanlar maalesef çocuklarımıza karşı bu üç husustan sadece bir hususta cömertiz. O da nedir? Malla. Çocuk ağladı mı al sana para, al sana şunu. Diyerekten malla çocuğa ne yapmaya çalışıyoruz? Cömert olmaya çalışıyoruz. Uzmanlar derler ki çocuklara cöm malla cömert olmak yapılan en büyük hatadır, suçtur çocuğa karşı. Çünkü çocuğun bir ufak çocuğun mal diye bir derdi ihtiyacı yok, para diye bir düşüncesi yok. Biz o çocuğu ufak yaşta para hevesli yapmamız çocuğu biz zihinsel olarak zarar vermekteyiz. Çocuğa cömert olmak istiyorsan ona zaman ayıracaksın. Ona ne yapacaksın? Zaman ayıracaksın ve maalesef bugün çoğu verilerimiz, bizler çocuklarımıza vakit ayırmıyoruz. Ve iki, onların duygularına saygımız yok. Meşair dediğimiz, onların hislerine ilgi göstermiyoruz. Ve bu da bizim emanetçi olmadığımızı gösteriyor. Çünkü biz ne dedik? Hadisi okuduk. Çevrene güvence vereceksin. O yüzden bir imam anlattı bana Mekke'deyken. Dedi ki burada bir zengin var. Zengin var. Tüccar adam. Müslüman. Oğlu der. Diyor ki babacım seninle konuşmak istiyorum. Bir saat. Bir oturalım bir konuşalım. 18 yaşında oğlu. Diyor ki babacım seninle konuşmak istiyorum. Oğlum diyor benim bir saat seninle oturmam bana ne kadar bin riyal zarar verdiğini biliyor musun? Diyor ne kadar? Diyor beş bin riyalimdir. Bir saat seninle oturmam. Yani bin eurodur. Benim bir saat seninle oturup konuşmam benim bin euro zarar etmeme sebeptir. Tabii çocuk üzülüyor. Adam hemen diyor tamam tamam ağlama diyor. Al, al diyor sana beş yüz riyal. Diyor bana al yüz euro veriyor ki çocuğun gönlünü almaya çalışıyor. Bir müddet geçtikten sonra birkaç ay sonra çocuk yine geliyor diyor baba seninle bir saat konuşmak istiyorum. Tabii baba gene aynı cevabı veriyor. Diyor ya evladım diyor işte benim bir saat oturup konuşmam ne kadar kıymetli olduğunu biliyor musun? Ne kadar bana zarardır diyor. Ne kadar diyor beş bin riyal. Al diyor sana beş bin riyal ama beni dinle diyor. Bak biriktirdim diyor. Ve benimle konuş diyor. O yüzden insan yaşlandığı zaman en çok üzüleceği hususlardan birisi bunu tıp söylüyor. En çok üzüleceği durumlardan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Yani velilerin bir babanın annenin yaşlandığı zaman en çok üzüldüğü olay keşke çocuğuma daha çok konuşsaydım. Keşke onlara daha çok vakit ayırsaydım. O yüzden bir insanın bu dünyada ailesinden daha önemli, daha meşgul olacak ne iş olabilir? Yani ona koşturuyorsun, dünya sanki sana mı kalacak? O yüzden insanlar cömert olmak istiyorsa ailesine karşı, malda değil, vakitte ona karşı cömert olacak. Onların hislerinde, duygularında onlara karşı cömert olacak. Ve tabii ki gerektiğinde de mal ne gerekiyorsa onu vermesi lazım. O yüzden değerli kardeşlerim, bu değeri anlamamız gerekir ve e, araştırmak lazım. Dubai'da Arap Birleşik e, Emirlikleri'nde 3 milyon euroluk bir proje yapıldı geçen sene ve internetteki üniversitede onların sitesinde bunu bulabilirsiniz. 3 milyon euroluk bir proje, araştırma. 25 İslam ülkesinde araştırıldı. Gelecekte Müslümanların karşılaşacağı en büyük tehdit nedir? 10 tane tehdit sayıldı. Birinci sırada çıkan tehdit nedir biliyor musunuz? Trafik kazası. Yani 2025'te Müslümanların, İslam ülkelerinde 25 ülkede yapılan araştırmada en büyük tehdit bir trafik e, tehdidi gözüküyor. Ve bunu zaten görüyoruz bunu. Her gün haberlerde ülkemizde olsun diğer İslam ülkelerinde olsun binlerce insanın kazadan ölüyor. Binlerce insan. Yani bu bir sıradan bir rakam değil bu. Bunlar insan ölenler ve yüz binlerce insan sakat kalıyor. Kimse buna dikkat etmiyor. Adam şoförlüğünü arabayı sürerken dikkat etmediğinden dolayı çevresini sakat bırakıyor, kendisini sakat bırakıyor. Arafat'ta, bu hacda Arafat'tayken bizim orada sohbette işte bizi duyan tanıyanlar geldi sohbetin dileme. Bir tane kardeş geldi. Flensburg'dan ve eli ve ayağı yok. Motor kazasından elini ve bacağını kaybetmiş. Ve bilgisayarlı el takılmış, protest ve bilgisayarlı protest, bacak takılmış. Diyor hocam diyor, o elin ve ay bacak şu anda ben ne çektiğimi bilseniz bu kadar ucuz olmadığını göreceksiniz. O yüzden insanlarımız yaşantılarında acelecilikten dolayı, ihmalliklerinden dolayı bir kazadan hem kendine zarar veriyor hem de insanlara zarar veriyor. Peki üçüncü sırada nedir biliyor musunuz? üçüncü sırada çıkan araştırmada üç milyon euroluk araştırmadır bu ve çıkan şeyde Müslümanların çoğu ruhen bozuk olacak depresyon geçirecek ve şu anda ben o olayı günümüzdeki bize telefonlarla gelen fetva sitesinde bizlere telefon açan insanlarla görüyorum yaşamaktayım haftada otuz ile elli boşanma için insanlar bizi arıyor haftada bu Ayda demiyorum, yılda demiyorum, her hafta. Şu anda bile telefon durmadan çalıyor ve bakmıyorum artık. Çünkü ben hasta oluyorum. Ben hasta olacağım daha doğrusu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden değerli kardeşim Müslümanlar ruhen hasta olmaz sayısı artacak diyor. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Muafrafi cessedihi. Cestedinde bedeninde sıhhatli olmak. Yüzde doksan tıp ben bu söylenmiştir. Yüzde doksan insanın eğer kalp hastası varsa, beyin hastası hastalığı geçiriyorsa, yüksek tansiyon geçiriyorsa bilsin ki bu hastalığın %90 sebebi ruhsal hastalıklardan dolayı gelmektedir. Yani stresten, depresyondan dolayı kaynaklanan hastalıklardır. O yüzden değerli kardeşlerim biz bunu araştırmamız lazım. Araştırmamız lazım çocuklarımız hastalanmaması için. Çocuklarımız hastalanmaması için. Türkiye'mizde şu söz çok yaygındır. Belki duymuşsunuzdur. Boşanmış olan ailelerin çocukları kötü olur. Yani eğer anne baba boşanmışsa o çocuklar işte terbiyesiz olur, ahlaksız olur, iyi yetişmemiş olur diye bir görüş yaygın. Bunu uzmanlar araştırıyorlar. Bu görüş doğru mudur değil midir diye. Boşanmış bir çocuğu alıyorlar. Bin tane çocuk üzerinde deneme yapılıyor. Boşanmış bir çocuğu alıyorlar. Annesi babası boşanmış ailenin çocuğunu getiriyorlar. Ailede anneyle babanın devamlı kavgalı olan çocuğu getiriyorlar. Bir de ailede annesiyle babasıyla iyi geçinen ve annenin kocasıyla... E Hocasıyla, eşiyle iyi geçinen aileden çocuklar örnek alıyorlar. Seviyeleri aynı, yaşları aynı, işte maddi durumları aynı, bütün sosyal şeylerine bakılaraktan. Ve ortaya çıkar neticede boşanmış olan çocukların ahlakı kötü olacak diye bir şeyin yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Tam tersine evli olup ailesinde müşkilat yaşayan çocukların daha çok bozuk olduğu ortaya çıkıyor. O yüzden değerli kardeşlerim bu çok önemlidir. Aile içinde karı koca arasındaki kavganın sebeplerinden bir tanesi nedir? O çocuğun ruhsal bozulmasına sebep oluyorsun. Ve aleyhissalatü vesselam hadisini hemen hatırlaman lazım. Hem kendin emin olacaksın, hem kendin sıhhatli olacaksın, hem aynı zamanda çevrene de güvence vereceksin ve çocukların da sıhhatli olması için uğraşacaksın. O yüzden araştırmaya göre ne çıkıyor biliyor musunuz? Araştırmaya göre çıkıyor ki çocukların çocukların en çok arzuladıkları 5 ile 10 yaşındaki çocukların 12 yaşına kadar arzulamış oldukları en büyük olay nedir biliyor musunuz? Anne babayı beraber görmek, anne babanın birbirleriyle güzel konuştuğunu görmek ve onlarla beraberce bir masada oturmak çocuk için en değerli bir duygudur. En değerli bir duygudur. Polis raporlarına göre polis raporlarına göre Türkiye'de ve diğer İslam ülkelerinde ortalama olarak her gün bir çocuk evden kaçıyor. Her gün az olarak minimum her gün bir çocuk annesinin babasının evinden kaçıyor. Yüzde kaçanlar kız çocuklarıdır. Yüzde bu evden kaçanların kız çocukları olduğu söyleniyor. Ve yaşları da 5 ile 11 arasındaki çocuklardır. Ve polis rapora 24 saat geçtikten sonra o zaman kayda alıyorlar ve bu kaçan çocukların yüzde yetmişinin kaçış sebebi ise evdeki anne baba kavgaya artık tahammül edemediklerini anne babanın arasındaki o kavgaya şahit olmak istemediklerinden dolayı bu çocukların evden kaçtığı ortaya çıkıyor. Nerede emanet? Nerede güvence? O yüzden değerli kardeşlerim hepimizin başına bu gelebilir. Zannetme ki senin çocuğun evden kaçmaz. Zannetme ki senin kız çocuğun senin evinde kalır ve senden korkar. Çünkü bunu büyük bir sayı bu, büyük bir rakam. O yüzden insan güvencede kendisi olmak istiyorsa, diğerlerine de güvence verecek. Sıhhatlı olmak istiyorsa, çevresine de sıhhat vermesi gerekiyor. O yüzden değerli kardeşim, e, en büyük ailenin, ailenin e, depresyona kadının depresyona girmesinin sebebi nedir? Çünkü koca hanımını aşa aşağılıyor. Takdir ediyor, küçümsüyor. Ve bu yüzden de değerli kardeşlerim, kadının üstünde çok büyük baskı var. Şimdi bir şair diyor ki bir erkek 40 yıl, 40 yıl Sinirini, öfkesini yutar. 40 yıl yutar. Ama erkek birisine aşık olduğu zaman o sevgisini bir saat bile saklayamaz. Cebini açar, kadına her şeyi ikram eder. Tamam der, ben sana aşığım der. Anlatabiliyor muyum? Sevgisini ne yapar? Hemen gösterir. Yani 40 yıl öfkesine sahip ama aşık olduğu zaman birisine o aşkını bir saat bile gizli tutamaz. Kadın ise, uzmanlar diyor, kadın ise, 40 yıl kocasına olan sevgisini saklar yani korur ama öfkesini bir saat tutamaz. Bir saat kalkıp ağzını açar artık konuşur. O yüzden ve o yüzden uzmanlara göre kadınlar şu anda erkeklerden daha fazla depresyon geçirmektedir. Niçin? Çünkü kadının üzerindeki baskı erkeğin üstünden daha fazladır. Kadına yapılan baskı Erkeğin üstünde daha fazladır. Niye? Çünkü toplumda kadından çok işler be bekleniyor. Süpermen'i biliyorsunuz. Bugün süperwoman isteniliyor. Süper kadın olmasını isteniyor bir kadından. O yüzden bunu da kadın tahammül edemiyor. Kadın annemi olacak? Hanımlık mı yapacak? Politikacı mı olacak? Efendim siyasetçim mi olacak? Uzman mı olacak? Memur mu olacak? Efendim tüccar mı olacak? Ne olacağını bilmediğinden dolayı kadın o kadar Vazifeler yüklenmiş ki toplumdan. işte muhabir mi olacak bilmediğinden dolayı artık kadın bir depresyon geçirmektedir. Ve kadın şiddete erkekten daha çabuk gitmektedir. Ve kadın şiddete meyillidir dediğimizde diliyle şiddete meyillidir. İlla elle değil. Bir de dille şiddet uygulamak var. Yapılan yara ömür boyu izleri kalır. O yüzden değerli kardeşlerim kadının bu duruma düşmemesi için... Ona da bir güvence vermemiz lazım. Erkek olarak, eş olarak kadına o güvence verilmesi lazım. Ve işin en acayip tarafı nedir biliyor musunuz? Trafik raporları bunu söylüyor. Kadın erkekten daha fazla trafik cezası yemektedir. Bakıldığı zaman bir kadın erkek mukayese edildi ama nispetle bakıldığı zaman kadın erkekten fazla trafik cezası yemektedir. Neden? Çünkü kadın trafikte dahi stres altındadır da o yüzden acele etmek mecburinde. O kadar iş ona vazife verilmiş ki yetiştiremediğinden dolayı ne yapıyor? Durmadan trafik cezası yiyor. O yüzden eğer bu kadın trafikte böyle hastaysa acaba evde durumu nedir? O zaman evde bunun yaşamış olduğu stres nelerdir? O yüzden hadiste ne dedik? Men asbaha minkum aminan fi sirbihi, muafaf fi cesedi. Bu cümleleri Baştan beri söylediğim gibi aklımıza tutmamız lazım. Çünkü bu, bu dünyanın mutlu olmanın neyidir? Anahtarıdır. Ve bizler Müslüman olarak mutlu olmak istiyoruz. Hem Allah Azze ve Celle kulluk yapacağız, hem bunun yanında da iç huzur istiyoruz. Ve İslam iç huzuru bize garanti etmiş. Ama bugün uzmanlar diyorsa, Müslümanların 2025'ten itibaren, ruhsal ve depresyonu stresi daha çok olacak diyorsa o zaman bu gösteriyor ki bizim din anlayışımız da yanlışlıklar olduğunu görmekteyiz. Yine değerli kardeşim için hastayız, depresyon geçirmekteyiz. Biz o kadar kendimizle övünüyoruz. Çünkü bizde aşırı bir israfçılık var. Aşırı bir israfçılık var. Bugün sırf Kuveyt'te her gün çöp Firması gelmesi lazım, çöpçüler gelmesi lazım. Mesela Avrupa'da haftada bir kere gelir çöpçü. İslam ülkelerinin bazılarında her gün gelmek mecburiyetinde. Eğer bir gün gelmese tüm mahalle belki kokacak. Ve bakılıyor araştırmaya göre yüzde 59 atılan çöple atılan eşyaların çoğu başkalarının değerlendirip kullanabileceği ve sağlıklı olduğu ortaya çıkıyor. Nasıl olur bir israf aşırı bir israf olan bir topluluk sıhatlı olduğunu iddia edebilir. Sıhhatlıyız diyoruz ve bakıyoruz ki malımızın %59'unu çöpe atıyoruz. Malın %59'unu atan insan akıllı az hastadır bu adam. O yüzden böyle meselelere baktığımız zaman o zaman ne kadar hataya düştüğümüzü göreceğiz ve ne kadar dini sadece dış görünüşüyle yaşadığımızı, içimizin dinden ne kadar uzak olduğunu Içimiz, iç alimimizin dinle ne kadar az bağlantılı olduğunu maalesef o zaman ortaya çıkartıyoruz ve yine değerli kardeşim bizler dedik ya bu dünyanın mutluluğunu aramak için uğraşıyoruz hem ahiret yurdunda zaten bir garanti verilmiş müslümana kim la ilahe illallah muhammedun resulullahı kalbiyle iman etmişse Allah azze ve celle onu ahirette mutlu edecek onu vaat etmiş Ha oradaki mutluluk nasıldır Ahirette göreceğiz. Ama bunda şüphemiz yok. Biz bu dünyadaki mutluluğu da aramamız lazım. Çünkü İslam dini Allah Taha Suresinde Peygamber Aleyhisselatü ne buyuruyor? Biz sana bu Kur'an'ı indirdik. Mutsuz olasın diye değil. Mutlu olman için ya indirdik sana bu Kur'an-ı Kerim'i. Demek ki Kur'an bizi bu dünyada da mutlu edecek. O yüzden insanlar mutlulukta dört türlüdür. Dört türlü insan vardır. Bir, hem bu dünyada mutlu hem de ahirette mutlu olacak. Ve bunlar en güzel kazananlardır. İkincisi ise bu dünyada mutsuz olacak. Çile çekecek. Ama ahirette mutlu olacak. Üçüncüsü ise bu dünyada mutlu. Ama ahirette şaki olacak. Mutsuzlardan olacak. Ve bir de var o da en berbatı. Nedir? Hem bu dünyada mutsuz hem de ahiretinde mutsuz olacak. O yüzden değerli kardeşim ilk olan o grupta olmak için ne yapıyoruz? Aleyhisselatü Vesselam bize ip ucu vermiş. Hem bu dünyada mutlu olacağız hem ahirette mutlu olmak için Müslüman ne yapması lazım? Çalışması lazım. O yüzden diyoruz ki bu dünyada mutlu olman için üç şeye ihtiyacın var. Bu dünyayı biz konuşuyoruz. Ahirette dedik Allah Azze ve Celle onu iman sahibine verecek. Ama bu dünyada mutlu olman için üç şeye ihtiyacın var. Dininin yanında üç şey olması lazım. Bir, boş vakit İki, sıhhat. Üç, malın olacak. Eğer bu üçün varsa sen de mutlusun bu dünyada. Ama Subhanallah Allah Azze ve Celle insana bu üç tanesinde sadece ikisini veriyor. Aynı anda üçünü vermiyor. İstisnalar tabii ayrıdır. Ama genel olarak insanlara baktığımızda, hep hayat merhalesine baktığımızda bu üç taneden sadece ikisini elde edebiliyor. Doğumdan ta 20 yaşına kadar boş vakti var. Sıhati var ama malı yok. Şimdi mesela bu çocuğa sorsam ne kadar param var yok diyecek. Ama boş vakti var sıhati yerinde. Yirmi yaşından altmış yaşına kadar emekli olana kadar gene üç şeyden ikisi var. Neyi var? Sıhati var ve malı var ama boş vakti yok meşgul. Dese hadi gel tatile çıkalım hadi gezelim ya ben çalışıp gelemem diyecek. Altmış emeklilikten sonra veya altmış beşten ölüme kadar... Üç şeyden gene ikisi var ama bir tanesi eksik. Nedir? Boş vakit var, para var ama ne yok? Sıhhat yok. Bu Allah azze ve celle'nin yeryüzüne insanlar arasında koymuş olduğu nedir? Kuraldır. O yüzden değerli kardeşlerim, ne yapmamız lazım? Müslüman olarak Müslüman olarak ailemize mutluluğu vermemiz için bazı Davranışlarda bulunmamız lazım ve o maddelere geçiyor ve böylelikle sohbeti tam. Çünkü dediler saat tam 2'de yemek olacak saatte on da beş dakika kaldı bitirmek istiyorum. Çünkü çok uzun bu sohbet normalde dört saat sürüyor. Ama ben hep geçtiğim ee, örnekleri kısaltmaya çalıştım. Kısa olarak diyelim peki o zaman ne yapacağız? Evimizde emin olmak istiyorsak uzatayım mı? Sona geldikten sonra diyorsun zaten, başta diyecek. O zaman filmi başa almam lazım. <gülüyor> tamam inşallah bakalım o zaman. Dört ve hatta üç şey gerekiyor evde mutluluk vermek için ve bu çocuk terbiyesine çok önemlidir. Ve Kimde bu varsa o iyi bir babadır ve o insan evinde güvencededir ve depresyon hastalıklarından ve bedenen sıhhatlı kalmasına da büyük bir işarettir. Birincisi evde güvenilir bir insan olması lazım. Ev halkı ondan korkmayacak. Ev halkı ondan çekinmeyecek, ondan saklanmayacak. Bir reis olarak, baba olarak, evden sorumlu olan insan olarak o insan ne yapacak? Güven vermesi lazım. Erkek kadından ne bekler? Erkeğin kadından beklediği sadece bir şey vardır. Ona saygı duysun. Araştırmalar bunu söylüyor. Yüzlerce aileleri araştırıyorlar. Ve erkeğin istediği tek bir şey vardır. Nedir o? Benim hanım bana saygı duyacak. Saygı versin, canımı alsın. Her şey vereceğim ona. Kadın ise kocasından bir şey ister. Hanım da der ki bana sen bunu ver. Ben de sana her şey vereceğim. Ne istiyorsan göstereceğim. Nedir o? Sadece sevgin bana olacak. Bana sevgin olduğunu bana hissettireceksin. Bana bağlı olduğunu, beni sevdiğini bana ne yapacaksın? Hissettireceksin. Yani eğer bir erkek hanımını sevdiğini hanımına hissettirmiyorsa o kadından saygı beklemez. Çünkü kadın ona eğer o sinyalleri gördüğü zaman çünkü insan sinyaller gönderiyor. Eğer o sinyalleri eşine gönderemiyorsa... Eşinden de sinyal, olumlu sinyal davranış almayacaktır. Yine aynı kadına diyoruz ki, eğer sen, kocan seni sevmesini istiyorsan, sen de ona saygılı davran ki, o da sana sevgi sinyalleri göndersin. Bu konuda, sahih rivayetlerde, Hazreti Ömer ile Hims valisi olan, arasında bir konuşma geçer. Hims valisi Medine'ye gelir, Gelir ve Hazreti Ömer işte Beytülmal'a devletin paralarını toplamış olduları cizleyi, ganimetleri teslim eder. Tabi Hazreti Ömer radıyallahu anhü valisine bakar ve o da sahabidir. Bakar ki elbiseleri eski, üstü başı, valinin hani temsil edecek görünüşü olmadığını görünce diyor ki al şu kese altınları ve ailene ve kendine infak et. Yani harca bunları, ihtiyacını gider Diyor hayır almam diyor. Ben diyor bu dünya malı için mücadelemi vermem vesaire. Anlatıyor ona. Tabi Hazreti Ömer islam ediyor. Diyor alıp götürecek sana emrediyorum. Ben buranın halifesiyim. Ve bu sana artık mecburiyet oldu diyor. Bunun üzerine adam tabi kabul ediyor. Alıyor sahabi. Bir kese altını ve eve geliyor. Suriye'ye hamsa geri dönüyor. Tabi hanımı karşılıyor ve onu kocasını çok üzgün bir halde görüyor. Diyor hayır ola diyor. Yoksa halife Hazreti Ömer mi vefat etti? Hayır diyor. Ondan daha kötü şey oldu diyor. Bunun üzerine kadın diyor yoksa İslam ordusu mu, mağlup mu oldu? Bir yerde savaş mı kaybetti? Hayır. Ondan daha kötü bir şey oldu diyor. O zaman kadın diyor. Ne oldu? Anlat bize. Diyor ki bana halife şu kese altın parayı verdi diyor. Bu da bana çok dokundu diyor. Çok incitti beni diyor. Tabi kadın parayı görünce gülüyor, seviniyor. Diyor işte ne güzel diyor bak evimize ihtiyaçlarımızı alırız, elbise falan alırız, erzak alırız vesaire deyince bakın adamın vermiş olduğu cevaba bakın ve bugün bu hadisi uzmanlar, aile, kadın ve erkek arasındaki ilişkideki tespitinde kullanırlar. Diyor ki adam vallahi diyor şu anda diyor cennetten huriye yeryüzüne inse onu seninle değişmem diyor. Yani ben seni tercih ederim. Huriye'yi istiyorsun? Şu hanımınla mı beraber yaşıyorsun denildiği zaman ben yine de seni isterim diyor. Adam ne sinyalleri gönderiyor? Ona çok bir sevgi bağlı olduğunu gönderiyor. Sen de diyor benim dinimi ve beni helak etme diyor. Ben madem ki bak Huriye bile seni değişmiyorsam sen de benim dinimi ve benim helak olmamı kabul etme diyor. Al diyor bu kese altını ve fakirlere dağıt diyor ve kadın alıp fakirlere dağıtıyor. Hazreti Ayşe'ye baktığımızda devamlı Peygamberimizde defalarca sorarmış çok kez sorarmış. yarısına beni ne kadar seviyorsun? Çünkü kadının aklı fikri bu. Yani kocam beni seviyor mu? Gerçekten seviyor mu diye. Hatta sahih Müslim'de geçiyor. Aleyhisselatü vesselam diyor ki düğüm gibi seviyorum. Yani bizim sevgimiz, aşkımız asla açılamaz diyor. Hatta bir gün Habeşiler işte geliyorlar mescidi Nebevi'de gösteri yaparken ne yapıyor? Hazreti Ayşe peygamberimizin üstüne çıkarak seyretmek istiyor. Ve kasten diğer kadınları da görsün. Bakın Aleyhisselatü Vesselam, beni sevir bu kocam bana çok ilgi gösteriyor diyerek de ne yapıyor? Düşündüğü kadının budur. Nedir? Kocasına durmadan sevgi sinyalleri bekliyorlar. O yüzden bir erkek... Hanımına durmadan sevgi sinyalleri göndermesi lazım. Eğer o sevgi sinyalleri gönderirse, kadın da ona saygı sinyalleri gönderecek. Ve eğer bu olmuyorsa, biliniz ki değerli kardeşlerim, ailede ne olacak? Huzursuzluk olacaktır ve böylelikle evimizde bir güvence olmayacak. İkinci bir şeye geçiyoruz. Yapmamız, çalışmamız gereken evimizde ne yapmamız gerekiyor dediğimizde bir ne dedik güven sahibi olacağız. İkincisi bir konuşma havası oluşturmamız gerekiyor. Biz de buna hivar diyoruz. Konuşma şekli. Hanımla çocukların yanında nasıl konuşmam gerekiyor? Bir adam geliyor bir alime soruyor, bilgiye soruyor. Diyor ki benim altı çocuğum var. Her seferinde beraberce sofraya oturduğumuz zaman çocuklar kavga ediyor yemek yüzünden. Çocuklar küçük daha. Durmadan kavga var. Kaşık kavgası, ekmek kavgası, su kavgası vesaire, Çorba kavgası diye. Çocuklarım kavga ediyor. Neden diyor. Bana yol göster diyor. Alim nedir ona biliyor musunuz? Diyor ki sen sofradayken hiç hanımına dedin mi lütfen bana şunu ver. Sen sofraya otururken hanımından bir şey istediğin zaman... Ondan güzel liste bakalım. Seninki hanımına bağırırsan, çağırırsan, nerede bu kaşık kaldı, nerede lan tuz diye dersen, e çocuklar da sofrada kavga etmesi çok normaldir. Çünkü çocuklar babanın davranışlarından etkilenerekten birbirleri arasında da davranışlarını devam etmektedir. O yüzden lütfen kelimesini eşine ne zaman söyledir? Yoksa bu bizim sözlüğümüzde yazmıyor mu? Halbuki bu dinin dinin. En basit doğal şeylerindendir. Yani insan eşinden rica ederek bir şey istemesi onun erkekliğine zarar vermez. Onun şahsını küçümsemez. Tam tersine çevresinin, ailesinin de olgun insanlar, örnek insanlar olmasına ne olur? Sebep olabilir. Üçüncü metod ise ailemizde. Eğer emin olmak istiyorsak, senin evin bir emanettir sana diyorsak, Evindeki sorumluluk vazifeni yapmak mecburiyetindesin. Ve maalesef bu konuda da yine çoğu babalar vazifelerini yapmamaktadırlar. Nedir? Baba ona düşen vazifesini bilmesi lazım. Ben bu evin sorumlusuyum. İhmal edemem sorumluluğumu. Bir Müslüman evinin sorumlusudur. Caddenin sorumlusudur. Bulunmuş olduğu bölgenin sorumlusudur. Ama biz bu sorumluluğu başkasına devretmişiz. Başkasına aktarmışız. O yüzden de kendi evimizde dahi sözümüz geçmiyor. Niye? Çünkü kendimizi sorumlu bir bana karışmasınlar, benim keyfimi bozmasınlar. Çocuk eşkıya mı olmuş, alim mi olmuş, zalim mi olmuş umrumuzda değil. Hanım ibadet yapıyor mu, yapmıyor mu önemlidir. Yeter ki bana karışmasınlar, benden bir şey istemesinler, beni rahat bıraksınlar. Zihniyeti arabınıza yayılmış. Ve bu zihniyeti bırakmamız lazım. Çünkü bu zihniyet bizim ev ailemizin yıkılmasına ve hepimizin depresyona düşmemizi zihinsel ve bedensel özürlü olmamıza sebep olmaktadır arkadaşlar. O yüzden kişi ne yapması lazım? Üstlenmiş olduğu sorumluluğu ciddiyetle alması lazım. Nitekim aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Hepiniz sorumlusunuz. Herkes çoban dahi sürüsünden sorumludur. Kadın evindeki çocuklarından sorumludur. Baba aileden sorumludur. O yüzden değerli kardeşlerim bu sorumluluğumuzu yapıyor muyuz? İş hayatına bak. İnsanın sorumlu olup olmadığını sokaktan hissedebilirsiniz. Dışarıda insanlara karşı muamelatında hissedebilirsiniz. Görebilirsiniz. Niye? Eğer Müslümanlar camide kavga ediyorlarsa camide birbirlerine selamı kesiyorlarsa Camide birbirlerine nefret ediyorlarsa, kapışıyorlarsa, ticari malı için birbirlerini aldatıyorlarsa, acaba bu adam evde çocuklarına ne yapıyor? Acaba bu adam evinde çocuklarına ne yapıyor? Çünkü bunu açık meydanda yapıyor, insanların gözü önünde yapıyor. Kapalı odalarda bu daha aşırıdır. Çünkü bir insan dışarıda aşırıysa, bilsin ki kapalı odada daha aşırıdır. Ama dışarıda eğer takvalıysa içeride de daha takvalıdır. Dışarıda ne kadar dürüstse dışarıda da içeride de onun dürüst olduğunu gösterir. Mesela Medine'de biz üniversitede okuduk. Bazen keşif yapılır. Profesörlere keşif yapılır. Şeyhlerdir bunlar. Biz alim kötülemiyoruz. Yanlış anlamayın. Sırf öz eleştirir. Kendimizin durumumuza bakmamız için. Medine'de mesela Ortalama olarak yüzde yirmi profesörler okula gelmezler maaşını alır derse katılmaz bunlar hocadır yüzde yirmisi bakıldığı zamanda rapora kendi vermiş oldukları bilgilerde denilir ki bunlar doktordan özür kağıdı almamışlar özür kağıdı yok bu toplumun örnek insanı üçkağıtçı demeyeyim de ama hile yaparsa o çocuklar ne yapacak? Eğer biz çocuğa yalan söylemesini öğretirsek, işte aradılar mı şöyle söyleyeceksin, işte babam yok diyeceksin, sattı diyeceksin, verdi diyeceksin diye biz kendimiz çocuğumuza yalancılığı öğretirsek o zaman biz bu toplulukta ne bekliyoruz? Biz ki örnek insanlar, Müslüman olarak hepimiz örnek insanlarız. Çünkü hepimiz İslam'ı temsil etmekteyiz. Kur'an'ı temsil ettiğimizi iddia ediyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunda gittiğimizi iddia ediyorsak nasıl olur? Sorumsuzca hareket edebiliriz. Sen üniversitede kaçamaklık yaparsan o talebe de kaçamak olacak. Topluluk kaçamak olacak. Memurun yüzde otuzu Türkiye'de işte gözükür ama iş yerinde değildir. Bu insan sıhhatlı insan mı? Bu insan emin insan mı? Bu insanın nasıl emin olduğunu diyebiliriz. Seni kimse zorlamadı bu işe. Sen kendi hür, idare, hür idarenle Sözleşme imzaladın. Neden şimdi gereken sorumluluğu yerine getirmiyorsun? Eğer sabah işe gitmek sana zorsa istifa et kardeşim. Ama işe arayıp o ben bugün hastayım gelemeyeceğim işte falanı çalıştırın bu hiledir. Bu sorumsuz ve çocuk bunu takip ediyor. Hanım bunu görüyor. Artık sen o insanlara dürüstlükten bahsedemezsin. Ne kadar etsen bile senin dürüst olmadığını o görmüştür. Ve doğru olmadığını sana cevap verecektir. O yüzden değerli kardeşim, İslam aleminde bir araştırma yapılmıştır. Avrupa'da bir okul, bir talebe doğru bir eğitim alabilmesi için 185 gün okula gider. Yani hemen hemen 6 aydan biraz fazla okula gider. İslam aleminde ise, yani bu 185 gün azgaridir bir çocuk doğru eğitim alabilmesi için. Maalesef %90 İslam ülkelerindeki eğitim Günlü ise 155 gündür yani bir ay arada fark oynuyor bir ay en az Yaramık Allah, bir ay fark oynamaktadır neden çünkü işte kaçamaklık yaptığımızdan dolayı sorumluluğumuzu doğru bir şekilde yerine getirmediğimizden dolayı ne oluyor bir ay yılda eğitimden çocuklarımız mahrum kalıyor e bu insan on sene okula gitse ne yapıyor? On ay yapıyor. Neredeyse bir sene eksik okunmuş oluyor. Ve nittekin görüyoruz. Adam Türkiye'den geliyor ve burada iki yıl ilavetin okuması lazım ki denklik kazanabilmesi için. Demek ki bizim sorumsuzca yaşamadan dolayı eğer çocuğunu arabada görürsen camdan çöp attığını ona hatırlatacaksın. Atma bu çöpü. Burası senin yurdun. Sen burada yaşıyorsun. Ama sen aman atsın bir şey olmaz dersen ne olur? Bu senin sorumsuz bir baba olduğunu gösterir. O yüzden iyi örnek olmak istiyorsak gerekirse trafik işaretlerine dahi riayet etmen lazım. Şeyh Bin Baz fetvasında der ki kırmızıdan geçmek büyük günahlardandır. Kebairden sayar. Sebebi olarak da insan kendini tehlikeye atmıştır da o yüzden. Tehlikeye atmak, intihara insan kendisini atması haramdır. Büyük günahtır. O yüzden değerli kardeşlerim meseleyi bu gözle bakarsak, o zaman sanıyorum e, durumumuz e, çok farklı olmaktadır. İnşallah, bilmiyorum devam edeyim mi bırakayım mı? Çünkü dez, yani moral bozmak da istemiyorum. Çünkü elhamdülillah yine de bu topluluğun bu ümmetin arasında ne oldu? Devam mı yemek yok mu? Şu bölüme de geleyim de çünkü dediğim ya bu en azından dört ile beş altı saat süren bir derstir. Ve bununla ben hemen hemen bir buçuk senedir meşgulüm. Ve çok araştırmalar yapıyoruz. Çünkü gördüm ki bizim Almanya'daki çevremdeki insanların kendi camimde olsun davete gittiğimiz yerlerde gördük. En büyük müşkilatlardan birisi dindeki cehaletin yanında aile problemleri. Çünkü insan dinde cahilse ailede de cehalet yapacaktır ve aşırılık göreceğiz. Ve böylelikle durmadan ailelerin boşanması ve huzursuzların artması da ne oluyor? Tehlikeye geliyor. Şimdi konuşmasına geçmiştik. Dedik ki pürüzler başladı, hastalıklar başladı. Bu hastalıklardan birisi de sekte kelamiyedir. Yani konuşmada hivar yaparken Neyimiz var? Kopukluklar var. Aleyhisselatü Vesselam dua yapmıştır. Ani ölümden Allah'ım sana sığınırım. Mevuttetül fucre diyoruz buna. Ani ölüm. Niye? Çünkü senin borcun var, hesabın var. Daha işlerini halledecek şeylerin vardı. Ölüm geldi mi bitti. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle ani ölümden sığınmıştır. En azından bari iki rekat namaz kılıp ölseydim diye bir imkan olması lazım. Birisi... E, temo e, terapi alıyor yani kanser hastası 45 dakika makineye girmesi lazım 45 dakika o makinenin içinde kalması lazım ve bazen olabilir ki o makineden diri çıkmayabilir geri çıkmayabilir yani ölebilir o kadar aşırı derece bir kanser seviyesine ulaşmış ve bir alime soruyor diyor ben ne yapayım diyor her gün işte gidiyorum 45 dakika makinedeyim diyor ki mutlaka her zaman o makineye girmeden önce iki rekat namaz kıl bari ölürsen namazla ölmüş olursun son ameli namaz olmuş olur o yüzden kişi amelini hüsnü hatime dediğimiz güzel sonuçla tamamlaması için çaba göstermesi lazım o yüzden aleyhissalatü vesselam ne diyor ani ölümden sana sığınırım diyor ben buna bir ilave ediyorum ve diyorum ki ek olarak ey Allah'ım ani boşanmadan da sana sığınıyorum ve ani öfkeden de patlamadan da sana sığınıyoruz. Çünkü maalesef aramızda kardeşler öyle var ki aniden verir, öfkeli veriyor. Ya niye öfkelendi bu kadar birden? Bir sakinleş. Efendim aniden hanımını boşur, Birden boşur. Ortada gerekçe bir şey olmadan böyle bir duruma düşüyor. O yüzden değerli kardeşim alimler diyor ki sekteül kelamiye dediğimiz şey Ailenin ölümü demektir. Yani erkekle kadın arasında diyalog kurulamıyor bir türlü. Herkes onları karı koca zannediyor dışarıda. Onları karı koca zannediyor. Ama gerçekte onlar sadece çocukların hatırı için beraber aynı binanın içinde yaşıyorlar. Ama aralarında kadın koca ilişkisi kalmamış. Hatta o kadar acı ki tatile beraber giderler. Bir kelime birbirleriyle konuşmazlar. Tatile gider hanımıyla çocuklarıyla işte herkes o hoş geldiniz falan der ama kadın erkek küslerdir konuşmazlar bu nedir sekte Kelamiyedir. bu çok tehlikelidir kim bu hastalığa düşmüşse tedavi edilmesi çok tehlikelidir o yüzden bunun şeklini bilmesi lazım ve bunun tedavisi için doktorlara gitmesi lazım bu normal bir şey değil gurur yapmaması lazım. Adam sen tatile gideceksin 30 gün hanımınla beraber olacaksın ve onunla sadece ihtiyaçları konuşuyor. Basit bir şey konuşmuyor. Ha şeran karı koca ihtilaf olduğunda hakem gelir aileden. Der ki siz 14 gün ayrılın bakalım. Odalarda beraber yatmayın işte. Sen git babanda yat. Sen git babanda yat. Der. O ayrı bir şey. O uzlaşmak için. Ama burada uzlaşma yok. Burada adam birden öfkeleniyor ve hanımıyla ilişki kesiyor. Kadın birden öfkeleniyor. Ve kocasına karşı ters hareketlerde bulunuyor. Ve böyle sırf çocuklardan dolayı beraber yaşamak için ne yapıyorlar? Ee, yaşıyorlar. O yüzden e, bunlar sadece kağıt üstünde evliler. Biz bunlara e, bu ilimde ne diyoruz? Kağıt üstünde kalan evliler. Gerçekte bunlar aslında evli değil sadece kağıt üstünde evliler. O yüzden biz her zaman kız çocuklarımıza... Tavsiye ettiğimize buna veli çok dikkat etmesi lazım. Birisi kızı evlenmek istediğin zaman kızın duygusu çok önemlidir. Eğer başta kızın hissinde olumlu değilse veli kızını ısrar etmemesi lazım bu evlilikte. Çünkü eğer kız baştan görüyorsa ki kalbi ona ısınmadı ve aleyhisselam bunu zaten yasaklamış. Kız çocuğunun muvaffakatı olmadan sukutta da muvaffak etmesi en azından o işarettir. Kabul ettiğini Söylemeden yapılan evlilik Geçerli olmayacağını bize bildirmiştir Ve maalesef bu çok yapılmaktadır Ve biz diyoruz ki Eğer bir kız çocuğu Baştan bu hissi ediyorsa Ve o müşkilat çözülmüyorsa o Kızın aklındaki şüpheler Korkular çözülmüyorsa Asla öyle bir evliliğe girmesin Girerse o müşkilat Daha da büyüyecek ve sorunlar Daha büyük olacak Ve o sorunlardan çözüm getirmek ise Daha da ee, zor olacaktır. O yüzden biz diyoruz ki nasıl insanlarla konuşmamız lazım? Hanımla nasıl konuşulması lazım? Uzmanlar diyor ki iki türlü insan hanımıyla konuşur. Bir, diliyle konuşur, bir de bedeniyle konuşur. Yani lafzı konuşur, bir de gayri lafzı konuşur. Dille konuşmak var ve bir de bedeniyle konuşmak var. Kuveyt'te Kuveyt'te Boşanan aileleri yüzde doksan mahkemeye gidip talak için başvuranlar yüzde doksan hanımıyla talak üzerine konuşmadan mahkemeye gitmiştir. Yani eşiyle gel bunu çözelim, gel anlaşalım diye oturan sadece yüzde altıdır. Yüzde doksan ise birden patlayaraktan mahkemelere başvuruyor. Şeriat mahkemelerine orada gidip işte ben hanımımdan boşanmak istiyorum, tala verdim diyerekten İşleme başlattırıyor. Yüzde doksandır. Neden? Çünkü erkekle kadın konuşurken aralarındaki konuşma diyalogunu yapamıyorlar ve bu da az evvel anlattığım gibi çocuklara da yansıyor. Nasıl konuşmamız lazım? Bir lafzı dedikimiz zaman uzmanlar diyor ki bir insanın konuşmasından anlaşılan yüzde altıdır. Benim bütün anlattıklarımdan yüzde altı insan idrak edebiliyor. Yüzde doksan dört ise Beden konuşur, insanın bedeni konuşur. Yüzü konuşur, yüz şekli konuşur ve gözü konuşur. O yüzden şair ne der? Senin gözün bana, senin hangi gruptan olduğunu bana haber verdi diyor. Eğer gözün olmasaydı, senin yalancı mı, doğru söylediğini anlamazdım diyor. Ama gözün bana bunu ihbar etti. Yani biz buna ne diyoruz? Lugatul diyoruz. Yüzün konuşmasıdır. İnsan yüzüyle konuş, Hiçbir şey telaffuz etmez yüzüyle öfkeli olup olmadığını sana anlatır. Neşeli olup olmadığını sana ne yapabilir? Gösterebilir. Bir de telaffuz derken yüzde altı nedir? Sesli konuşmaktır. Hanımıyla tartışırken adam ne yapıyor? Bağırarak konuşuyor. O bağırarak komünikasyonun etkisi kadına ne kadardır biliyor musunuz? Ortalama yüzde altıdır. Yüzde doksan dördü kadından etkilenmiyor. Er, Veyahut da erkek hanımından etkilenmiyor o bağırmalardan. Ama yüzde e, kalan 94 ise yüzde 37'si erkeğin yüz şekliyle anlayabiliyor. Veyahut da kadının yüz şekliyle. Geçenlerde bir kadın hanımı, e, kocası hanımını boşadı, bizi aradı. Hocam, kocam beni boşadı. Talak verdi. Üç gün önce evlendik. Allah Allah. Nasıl olur? İşte İkinci gün dışarı çıktı. Dışarı çıktı. Eve geldi. Geç geldi. Ben de dedi ona dedim ki elimde böyle diyor. Kendisi anlatıyor. Yani göğsüne böyle koymuş. Yanına koymuş. Kalçası üstüne. Ve diyor ki niye nerede kaldın? Şimdi adamın gördüğü ne? O sözler mi yoksa bedenin konuşması mı? Demiş, vay sen bana böyle mi konuşursun? Seni boşadın anlatabiliyor mu? O yüzden kadının hareketi, dış görünüşü, bedeniyle konuşması erkeğe daha çok etkileyicidir. Erkeğin de bedeniyle konuşması nedir? Kadını etkileyebilir. O yüzden kişi nasıl konuşmasını bilmesi lazım? Biz buna lugatul cisim diyoruz. Bedenin konuşması %50'dir. Yüzün konuşması %37'dir ve bunun yanında bir de sesli konuşmak vardır. O da nedir? Tehlikelidir. O yüzden aleyhissalatü vesselam hival yaparken ne buyuruyor? Hep hadislere bağlıyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor, bir insan, bir mümin insanlar içine karışır. Dille, bedenle bir diyalog kuruyorsun. Hareketlerinle bir irtibattasın ve böylelikle bir karşılık tepki görüyorsun. Bu tepkiye sabrederse daha hayırlı Müslümandır. Ama bir Müslüman, bir Müslümanın topluluğun arasına girerse ve onların ezasına sabretmiyorsa nedir? O daha az zayıf mümindir. En yüksek mümin kimdir? Müslümanlar arasına girip onlarla haşır neşir olup ne yapıyor? Onların ezasına sabır gösteriyor. İnsan neyine eza gösterecek? Diliyle o Müslüman'ın sana söylediğine sabır, sabır gösteriyorsun. Yüzüyle sana yapmış olduğu hareketlere sabır gösteriyorsun. Bedeniyle sana konuşmuş olduğu şekilde ne yapıyorsun? Sabır gösteriyorsun. Bu en iyi mü'mindir diyor. Eğer kim bunlara sabredemiyorsa imanının zayıf olduğuna işarettir. Adam bir söz söylüyor hemen kavga yapmak istiyor. Bir yüzü ekşitti ek diye diğerine sövmeye başlıyor. O yüzden vesselam. Bakın ne kadar ince bir olay. İnsanlar arasına karışacaksın ve onlar seninle konuşuyor. Bedeni konuşuyor, yüzü konuşuyor. Dili konuşacak ve hepsine sabır göstereceksin. En hayırlı mümin budur buyuruyor. E bunu hanımına karşı niye yapmıyorsun o zaman? E bu insanlar içinse hanımına bunun için sabır göstermek, tahammül etmen daha evladır. Çocuğuna bunu göstermek daha evladır. Aynısını Kadın da kocasına sabır göstermesi daha evla değil mi arkadaşlar? O yüzden nasıl olur hanım sana nerede kaldın diye böyle hareket yaptı diye onu üçüncü gece boşayabilirsin. Nerede sabrın kaldı? Nerede din anlayışın kaldı? Yoksa bu benim erkeklik kitabında böyle mi yazıyor demektir? Böyle mi sahabe yapmış? Yani çok örnekler var da bilmiyorum yani sen sorun falan var diyorsun. Devam gideyim mi? Gitmeyeyim mi? Ne oldu yemek? <gülüyor> <gülüyor> o zaman namaz olduysa namaz dıkalım. Ve ahirud da'vane O zaman sorulara bırakalım. Ve ahirud da'vane Enil rabbil alemin ve sallallahu ala nebine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barekallah fikum.